MÜZİK Merhaba Kainat, bugün 17 Haziran Perşembe Yıl 2010, ay 6, gün 168, Hızır 43 1431 Hicri Recep 5, 1426 Rumi Haziran 4 Regaib Kandili, kutlu olsun En uzun günlerin başlangıcı Günün tarihi Bu gece Leyla-i Regaib gecesidir Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan geceye Regaib gecesi denir. Regaib, Kur'an dilinde Ragıbe'nin çoğuludur. Ragibe rağbet olunan nefis şey demektir. Bahası ağır, sonsuz manevi bir vergidir. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 17 Haziran 1944'te İzlanda Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. İzlanda adası daha büyük bir sahik İrlanda adası kadar büyük bir sahik kapten İzlanda'nın nüfusu ancak 300 bin kişiyi biraz aşkındır. Dünyanın en eski parlamentosu Althing 930 yılında İzlanda'da kurulmuştur. Yemek listesi gün 168 etli çalı fasulyesi makarna salata meyve. büyük, büyük saatli marif, marif Takvimi no good I'm gonna say it again it's no good it's no good it's no good baby it's no good Kes Açık Radyo 94.9... açıkradyo.com ...ve Açık Gazete Ömer Madra... ...Avi Haligua ve Volkan Artunç'la... ...birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Swingin' Blue Jeans... ...grubuyla açılışımızı yaptık. You're no good. Sen bir işe yaramazsın... ...adlı parçayla... ...bunu çalmamızın sebebi de... yani ...bu grubu çalmamızın sebebi grubun davulcusu... ...Norman Culkin'in... ...17 Haziran 1942'de... ...doğmuş olması yani. Bugün... Liverpool'lu bir grup, Beatles öncesi, yani daha doğrusu Beatles'la beraber dünyaya epey bir müzik grubu ve müzisyen armağan eden Liverpool'dan çıkan bir grup. swingin Blue Jeans, Norman Kulke, günaydın. Evet haberlerde bol, sulak, nemli ve tehlikeli feci haberlerle karışık bir durum var. Sular seller götürüyor her tarafı. E, sel, e, ani seller, flash flood denilen ani seller Fransa'yı birbirine katmış durumda 19 kişinin öldüğü haber veriliyor. Fransa'nın Güneydoğu bölgesinde büyük bir sel felaketi var, ölümlerin büyük bir çoğunluğu var denen bölgede. Yağışlarda meydana gelmiş. O, yani 24 saat içinde 35 santim metrekareye 35 santimden daha fazla yağmur yağmış. 350 milimetre. Birkaç saat içinde olmuş. 24 saat değil yanlış söyledim. Ve Dragignon diye bir kasabaya yüzlerce aracın böyle sular seller içinde kaptırıp gittiğini gördüm. Galiba BBC'deydi. Ve birçok şey 2 metreye kadar suların yükseldiği birçok bölgede mahallede Draginyan kentinde sokaklarda sular 2 metreyi geçiyor diyorlar. Ve toplam 19 ölü olduğunu da söyleyelim. Böyle Frejus çok popüler bir turizm merkezi olan turistlerin rağbet ettiği bir yerde de 1500 kişi kurtarılıp şişme botlarla filan helikopterlerle taşınmışlar barınakları 200 bin evinde elektriksiz kaldı. Fakat tekrar yarısına evin elektrik tesis edildiği geri verildiği söyleniyor. Myanmar'a geçelim. Avrupa'dan Asya'ya Burma ya da e, aşırı yağışlar deniyor seller ve toprak kaymalarında heyelanlarda 46 kişinin öldüğü haberi var. Orada da 340 mm ya da 30, 34 cm kare bir gün içinde yağmış metrekareye ve felaket bir e, durumda ölümlere yol açmış durumda. Gümüşhane'de şiddetli yağmurun yol açtığı heyelan nedeniyle 3 kişi ölmüş. Bölgedeki harç çayının da taşma riski bulunuyor. Türkiye'den de heyelan ve sel haberleri var. Giresun Gümüşhane yoluna düşen kaya parçaları da trafik kazasına sebep olmuş. Zaten 3 kişi ölmüş bu şekilde. Tonya'da da Trabzon'un Tonya ilçesinde etkili olan sel. 2 evde mahsur kalan 8 kişi akut jandarma ve acil durum ekiplerince kurtarılmış. Karayolu Vakfı Kebir'le bağlantıyı sağlayan karayolu 5 saat ulaşıma kapanmış. Şalpazarında da Trabzon'un gene Şalpazarı ilçesinde Asar deresinin taştığı sel sularının ve selin getirdiği malzemelerin 2 ev ve 1 kahvehanede hasara yol açtığı haberi var. Geçen hafta çok feci bir anisel haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Galiba fırsat bulamadık. Kamp kuranlar Arkansas eyaletinde çok kuvvetli aniden gelen bir selle en az 16 kişinin öldüğü 73 kişinin de kayıp olduğu haberi vardı. Daha sonra maalesef takip edip ne oldu diye bakma fırsatı olmadı. Büyük bir facia da orada yaşanıyordu Little Missouri denen normalde de Kaddo diye çok sakin olan normalde sakin olan Kaddo nehrinin birdenbire bentlerini aşıp ortalığı tarumar ettiği haberleri vardı. Geçen cumadan kalma bir haberdi bu da. Bir de gene takibini yapamadığımız ama Pakistan'da çok ciddi bir durum vardı. Bir Hunza Vadisi'nde Pakistan'ın kuzeyindeki bir heyelan sonucu bir göl meydana gelmişti orada. Yapay bir göl oluşmuştu kendiliğinden. Fakat 2000'den fazla insanın tahliye edilmesine yol açtı. Çünkü orada da yağmurlar çok ciddi bir felakete doğru gidiyordu. Onun da devamı ne oldu bilmiyorum ama tahliye çalışmaları devam ediyordu. Yani Son yıllarda özellikle son 30 yıl içinde %5 oranında nemin arttığını da söyleyelim. Ve her tarafta çok ciddi olarak sellerin artma ihtimali var. Küresel iklim değişikliğinden dolayı bunun bu trendin bununla bağlantılı olduğu konusunda herhangi bir kimsenin de artık şüphesi yok. Öte yandan bu tarihin en büyük faciası giderek büyüyerek devam ediyor. Obama'nın başı fena halde dertte. Belki de gelecek dönem seçilmesi tehlikeye düşer. Bana sorarsanız daha da ciddi olabilir. Bu dönemi bile tamamlaması güç olabilecek bir facaya doğru gidiyor. Kimse kabul etmiyor ama bizim gibi yakından izleyenler bu şeyin Meksika körfezindeki petrol fışkırtısını insan eliyle yapılmış en büyük çevre felaketi ...olarak artık kesinlikle... ...tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri... ...dört defa gitti Merke Meksika... ...Körfe'de başkan Obama. Ve milyar, milyonlarca varil petrol... ...denize fışkırarak akıyor... ...ve doğayı mahvediyor ekolojiyi. Bütün çevreyi, kıyıları... ...denizin altındaki plume denen... Böyle ...büyük devasa sütunlar var. Oksijensiz bölgeler yaratıyor. Hı hı. Ayrıca da... ...havayı da şimdi kirlettiğine dair ciddi şekilde havayı da zehirlediğine dair haberler geliyor. Ve şey insan eliyle yapılmış en büyük doğa faciası olarak şey yapıyor. Dört, dört defa gitti bölgeye Obama. Şimdi de dün BP yetkilileriyle görüşmüşler. Ve 20 milyar dolarlık bir faketçiler çıkışılmış. E, bu 20 milyar dolar ne için harcanacak? Ben onu tam anlayamadım çünkü birkaç tane habere baktım. Mesela NTV'nin haberinde e, çevre felaketinin mağdurlarına ödeme yapmak üzere 20 milyar dolar diyor. Mağdur dediklerimizin kim olacağını tanımı yok galiba, değil mi? Ya yani mesela balıkçılar mı, Meksika körfezi çevresinde oturan herkes mi, tüm dünya vatandaşları mı, Amerikalılar mı? Yoksa petrol platformları kapandığı için işsiz kalan işçiler mi? Falan filan hani bir sürü bir sürü kişiden bahsediyor olabiliriz. Orası belli değil ama 20 milyar dolar galiba az bir para yukarıda. 20 milyar dolarından sadece e, hukuki sorumluluk doğuran durumlarda ancak Tabii. vereceğini e, söyledi zaten. Yani kanıtlamanız lazım bir şeyleri değil mi? Evet kesinlikle hukukken kanıtlaması lazım 20 milyar dolara sıkıştık diyorlar hatta başkanına yaptığı konuşmadan sonra Carl Henrik Bey'nin BP'nin başkanı olan kişi İsveçli olabilir ya da belki Norveçlidir tam bilemiyorum Danimarkalı da olabilir ismine bakılarak söylenecek olursa. Hiçbir zaman olmaması gereken trajik bir kazaydı diyor ama çok ciddi sorunların devam etmekte olduğunu hem BP için hem Obama için ve daha önemlisi bütün canlılar alemi için, insanlar ve diğer canlılar için çok büyük sorunların devam ettiğini söylememiz lazım. Bir bakalım ne demiş. We have agreed today with the president a framework that should assure the american people that we mean we mean what we say we will look after the people affected and we will repair the damage to this region the environmental damage to this region and to the economy evet hesap verilebilir olacağını söylüyor ama ...sana inandırıcı geldi mi bilmiyorum... ...bana fazla gelmiyor doğrusu... ...bunu da açıkça söylememiz gerekiyor... ...ama Obama aynı fikirde değil... ...büyük bir adım atıldığını söylüyor... Ee, ...niye öyle görüyor acaba... ...yani insan için... ...küçük ama insanlık için... ...büyük bir adım mı diyor... ...aya çıkan astronotlar gibi yoksa... Yok, ...insanlık için küçük BP için büyük bir adım diyor... benim anladığım. ...ben de öyle anladım zaten... Valla yani durumun şöyle sen büyük bir para mı diye sordun değil mi? Ben sana bir hı. iki rakam vereyim o zaman. Geçen yıl ne kadar kar ettiğini açıkladık şirket biliyor musun? Toplamda mı? Evet. Yok galiba ama herhalde bir 200 milyar dolar falan Yok, var mı? 26 Yok 26 milyarlık geçen yılki karı var. Sadece bütün yılda mı? Evet. Sanki daha çoktu ya. Geçen kötü bir yıldı. Anladım Bu tamam. sene çok zayıf. Az daha yılıydı gayet. geçen yıl yani. Evet az yılıydı. Yani geçen yılki karından çok daha az bir miktarı şey yapıyor. Burada asıl tabii sorulacak şey şu. Bu para gerçekten şirketin söylediği şey mi yoksa BP buna kar diyor ama ben e, bense diyor mesela George Monbiot şirketin gelecekte neden olabileceği zararların karşılanması için bir fon diyorum diyor. Yani BP'nin Meksika Körfezi'nde sebep olduğu çevre felaketinin olası maliyeti hakkında kesin bir bilgi sahibi olmaksızın kıyı kentlerinde halka sadece ucunu koklattığı paranın çok daha fazlasını hissedarlarına kar payı olarak dağıtmayı planladığı anlaşılıyor. E, NTV'deki haberde ise diyor ki e, bu yıl hiç kar payı dağıtamayabiliriz bunu işte olabilir görmek gerekiyor falan filan demiş bilmiyorum artık yani çevre Hiç, kirliliği bu yıl karpay ödenmesinden feragat edebilir demiş yapmaz öyle şey canım yani Değil kaynakların mi? yanlış yerde bulunduğu durumdur diye tarif etmişler çevre kirliliğini bence bu BP'nin karı karı içinde gayet yerinde bir tanım diyor Monbio BP'nin karı diye bir yazı yazdı ve her yıl kasasından fışkıran para da aslında BP'nin dağıtması için değil. Kısmen ya da tamamen ödemediği ve toplumun geri kalanını yüklenmek zorunda kaldığı dışsal maliyetlerdir diyor. İşte onlar hepsi dışsal maliyet. İşte bu durumda çok tanıdık geliyor aslında bankalarda. Çökmeden önceki 10 yılda dağlar kadar kar ilan edip bunları dağıttılar aslında. Onlar da kurtarıldı ondan sonra. Evet yani çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Dinleyicilerimizden Timur Demirtaş'ın çevirisiyle yapılmış bu çok önemli bulduğumuz yazıyı mombiyonunda açık radyo.com'da okuma imkanına sahip olabilirsiniz eğer isterseniz. Fakat bir şey emanet para yatırması falan isteniyorsa da BP'nin bu petrol fışkırması hakkında en ufak bir fikri olmadığı her seferinde ortaya çıkıyor. Hükümetin bütün hesapları da iki katına çıktı. Şimdi kaç? 40 bin varil döküldüğüne dair, fışkırmakta olduğuna dair hesaplar yapılıyor. Ama bunun yüz bin varile kadar çıkarttığı o söz konusu ve yani bütün karartma çabalarına rağmen film, fotoğraf ve benzeri şeyler çekilmesine, engel olmasına rağmen yani artık kuşlarım, pelikanlarım filan bakılır gibi olmadığında söyleyelim. Florida'nın bütün o turizm endüstrisi altın ve gümüş rengi kumlarının, kumsallarında turizmin pek bu turistlerin pek uğramayacağı ve Obama'nın durumunun fevkalade ciddi olacağını söyleyebiliriz sanıyorum. Alternatif enerjiye geçmeyi düşünmenin zamanıdır diyordu fakat benim en çok üstünde durdum belki de herkes de abi katılacaktır bana sanıyorum. Bir yandan da asla hükümetin yeni derin deniz şeylerinde diğer şirketlerle beraber aramalardan, derin delmelerden vazgeçeceğine dair hiçbir haber olmaması. Büyük bir gizlilikte de devam ediyor. Bu Obama'yı götürebilir. Çok vursuz bir şekilde konuşuyorum diye bakacaksınız. Üstelik de Sierra Club gibi çevre, tanınmış çevre kuruluşları da desteklemeye devam ediyorlar fakat işte en az 24 Aralık yani yıl sonuna kadar, Christmas'a kadar devam edeceğini söyleyen mesela Saleri var. Nansen Saleri bu uzman delmek konusundaki petrol kuyularını açma konusundaki uzmanlardan biriymiş. ...en kötü senaryolardan biridir... ...korkutucu bir değerlendirme ama... ...hazır olalım en kötü senaryo için... ...ve... ...Noel'e kadar... ...bu işin yolu var diyor... ...bana sorarsanız Saleri de yanılıyor... ...çünkü çok kalaca görünecek ama... ...daha önce başkalarının da baktığı... ...söylediklerine bakarsak... ...başka bazı uzmanlar da... ...bu bitene kadar... yani. Bütün rezerv bitene kadar sürer dedilerdi. İşte 50 milyonsa 1,5 sene daha. Hı hı. E, eğer 100 milyonsa rezerv bu değişiyor çünkü hesaplar. O zaman da 2 sene 9 ay kadar süreceği ortada. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Bugünkü hızıyla akıyorsa ama Pentagon zaten dünyanın... İnanılmaz miktarlarda günde sadece hava kuvvetleri Amerikan hava kuvvetleri günde iki buçuk milyar şey yılda iki buçuk milyar galon tüketiyormuş. Sadece Amerikan hava kuvvetlerinin tükettiği yuttuğu miktar. Bu önlenebilir mi sence? Ya yani on milyar litre eder yılda bu ve Amerika'nın e, askeri stratejisinin. Temel hedefi de zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne düzgün bir şekilde hiç kesintisiz akması petrolün. Pentagon'un bu inanılmaz iştahısı da olunca zaten hiçbir şekilde bunun sonu gelmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Döluat şirketinin 2010'da yaptığı bir araştırmada Pentagon asker başına günde 22 galon yani 85-90 litre kadar e, asker başına 90 litre e, savaşlarında kullanıyormuş. Hı hı. Bu da 2017'ye kadar her yıl bir buçukta artacakmış böyle bir şey. Ve onun üzerine de şimdi Yeşil Badana ile alternatif enerjiye geçecekler diyor. Obama sence e, Pentagon'un önüne geçebilir mi? zor geçebilir ama hani e, teorik olarak geçmesi gerekmez mi? Evet, bir hesap edebilse tabii. Bir hesap sorabilse, mi, hesap edebilse. Mi? Hesap edebilse ve sorabilse iyi olacak ama yani ilk kendi verdiği 40 gün sürdü ya. 40 gün boyunca 5000 varil dedi hükümette. Bu yalana katlanıp şimdi 60 bin varil diyorlar. Yani ilk şeyinin 12 katına kadar çıktılar. Hükümette bu 20 katına da çıkabilir 100 bin eğer doğru olan ve şimdi havadaki toksinlerden de bahsediyoruz. Yani eğer bir an var idiyse alternatif enerjiyi geçecek ve dünyada gerçekten tırnak içinde devrim sayılabilecek bir dönüşüme geçebilme fırsatı hala belki de vardır ama o zaman... Obama'nın hem Pentagon'a hem de büyük enerji şirketlerine karşı sadece sözde değil, eylemde de karşı çıkıp bunun e, Amerikan halkının da yanına alabilir. Ama biraz daha bu devam ederse bu fırsat e, Obama için de Amerikan ve dünya insanları için de, halkları için de ebediyen kaybolması ihtimalinden de bahsetmemiz mümkün. Ben bir darbe bekliyorum şahsen. Darbe. E olabilir tabii. Askeri darbeden bahsediyor Amerika'da. Ee, o da mümkün. <gülüyor> Avrupa'da beklediğimizden sonra e, sayın Barroso'nun fantazilerinin değilime yıldaki yansıması e, bu da mümkün, değil mi? Ya Johan Galton en azından son yazdığı analizde 10 yıl içinde ya darbe olacak ya da Amerika. ...yeni bir demokrasi olarak açılım yapacak... ...yol eşiğinde dedi zaten... İmp ...Amerikan İmparatorluğu'nun hı hı. bu şekilde... ...devam etmesine imkan yok... ...Paks Amerika'nın dedi... ...daha önceki tahminlerinde de... ...Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşünü... ...günü gününe neredeyse... ...bilmiş olduğu hı hı. için... ...Galtunga'da bir buradan... ...yani ben sadece... ...onun şeylini yapıyorum... Tercümanın... Acemi şansı bence iki kere bilemez... <gülüyor> ...olabilir... Ama bu petrolden bahsetmiyordu. Bu petrole bulayabilir. Petrole bulanmış bir pelikana döndürebilir yani. Ee, evet bir miktar ihtimal var Obama... böyle bir şey ama. Evet devam edelim i̇şte Kırgız, Kırgızistan'daki durumla ilgili ne diyorsun? Kırgızistan'da e, askerler sokakta görülmeye başlandı. E, çeşitli çete dağıtma operasyonları gerçekleşiyormuş. Aslında gelen haber 3 e, aşağı 5 yukarı bununla ilgiliydi benim gördüğüm. Yani en az 100 bin kişi sığındı. Bir 275 bin kişiden mi ne bahsediliyor? Yok 175 bin kişiden evet. galiba bahsediliyordu. Fakat e, her iki tarafta da e, şiddetin yayılmakta olduğuna dair de e, mesela El Cezire'de bazı haberlere rastladık. Hem televizyonda hem de online'da. Oş'ta kontrol noktaları kurulmuş ve şiddet celal da yayılmıştı. Özbek evlerinin yani ben bir mesafeyim gördüm. Video gö gösterdiler El Cezire televizyonunda hı hı. yol boyunca bütün bütün binalar yakılmış. Hı hı. Tamamen kara yani beyaz badanın üzerinde simsiyah islerle kaplı. Özbeklere ait olduğu tahmin ediliyor ya da söyleniyor evlerin ve yüzlerce insanın da ölmüş olduğuna dair raporlar geliyor. Kim müdahale edecek sence? Kim? Rusya edecek mi mesela? Kim Galiba o iş or ortadan kalktı yani en azından yeni açıklamalar yok kimin kurtaracağına dair şimdilik boşluk var istiyorsan biz aday olabiliriz. Açık gazete olarak. Yani bir deneyelim en azından. Ya bence hani hem gücümüzü ortaya koyup hem de görünürlük falan da sağlamış oluruz. Yani fena olmaz. Volkan önden gitsin bence. Evet, yollayalım. bir sonra geliriz. Bir baksın bakalım ne var ne yok. E tamam yani bence de uygun Üç bu plan. 5 yukarı iyi bir plan. Cebine de öksürürüz. <gülüyor> Halleder o ya. Çok sorun değil bunlar peki de, yani Kırgızistan'la ilgili fazla söylenecek şey de bulamıyorum orası hakikaten çok fazla haber de yok hakikaten. Haber de yok yani sadece o görüntü ve mesela bir yerde yine e, BBC'nin bu seferde ben ikisine baktım sadece televizyonların şöyle bir e, BBC dedi kontrol noktasındaki bir şey ha, gidin tabi geçebilirsiniz dedi kontrol noktasındaki polis gibi biri fakat Dikkatli olun dedi. Böyle Hı. bir tuhaflık da var. Evet iki yıl sonra Kuzey Irak'a hare kara harekatı yapıldığı Haberiyle de devam edebiliriz. Ee, Kuzey Irak'ta bir kara harekatı gerçekleştirilmiş sıcak takip olarak yaklaşık 3-4 kilometre Irak sınırını geçtiği Türkiye askerlerinin haberi geldi e, ve 4 kişinin de öldürüldüğü haberi. Bu uzun zamandır olmuyordu. Yaklaşık iki yıldan fazla süredir böyle bir kara harekatı gerçekleşmemişti Irak'a. Bunun ne mana geldiği çok belli değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalci olarak bundan ciddi bir sıkıntısı yok. Belli ki bu konuda daha önce çeşitli görüşmeler yapılmış. Çünkü Türkiye'nin hakkıdır terörle mücadele falan filan gibi bir açıklama yaptı. Kuzey Irak'tansa görebildiğim kadarıyla herhangi bir tepki gelmiş değil. Evet. Böyle de bir şeyler yaşanıyor. Hakikaten e, bölgede çatışma ve savaş gittikçe yükselen bir sürecin e, içinde. Bu da çok tatsız ve tehlikeli hepimiz açısından herhalde. Evet. Bu arada Obama e, yani şeyi de Irak'tan çekilmedi bildiğim kadarıyla çekileceğiz diyordu. Öyle bir niyeti yok galiba. Sen yok. sordun diye aklıma geldi. Yani yok, yok. kesin olarak Irak'ı terk ediyoruz demişti ama onun bir belirtisi yok. Gerçi o. Şeydi, neydi, neydi şeyin adı? Guantanamo mı? Üstünü de boşaltılacağını söylemişti ama onun da boşaltıldığından bir haber almadım. Alternatif enerjiye geçerse bütün bunları da yapar o zaman diyorsun. Ee, büyük ihtimalle halledecektir canım, bunlar sorun değil yani. E, Gates Afganistan konusunda sabırlı olunmasını istemiş. Bunu duydum, seni rahatlattım bu. Afganistan'da sabırlı derken. Yani kaç yıl olmuştu orada da baya bir zaman oldu değil 2001 mi? 2001 işte canım ha. bir şey değil yani. E tamam bir yavaştan tamam ülkede geniş coğrafya olarak. Bir de bir trilyon dolar değerindeki madenler oldu ve bunların e, Afgan halkını özgürlüğe ve refaha kavuşturacağını işte altın maden bütün mu madenler varmış. Bir trilyon dolarlık Amerikan şirketleri filan işletecekmiş. Afganistan'daki ölü sayısındaki artış ve askeri operasyonlarda kaydedilen yavaş ilerleme... ...genel durumu olduğundan daha kötü gösterdiğini söylemiş Robert Gates. Aslında yani 30 bin ek asker gönderilirken meydana gelen can kaybı artışı da sürpriz değil demiş. Sonuç alınması konusunda sabredilmesini istemiş. İstiyor musun sabredecek misin? Yani Nasıl o, bu konuda soracak bir şey yok sabredeceğiz. Yani evet, öyle dendiğine göre böyle olacak ama hani sabrın sonunda ne olacak onu anlayamadım bu çünkü herhalde bir selamet. falan selamet. selamet mi? Her yani zaman öyle. diğer dokuz öyle olmamıştı da neyse yani sonuçta böyle kötü niyetli yaklaşmamak da lazım. Aynen. Yalnız sabretmeyen bir başkası var bu WikiLeaks diye bir site var. Evet. Daha önceki korkunç gazetecilerin şoförüyle beraber öldürülmesini, çocukların yaralanmasını seyretmiş. Hatta sesini bile size yansıtma imkanı da bulmuştuk. Şimdi onu yayınlayan Wikileaks adlı site yeni bir gizli askeri video. Dünyadaki en, yani şimdiye kadar yapılmış en korkunç Amerikan hava saldırılarından birini Afganistan'da onlarca çocuğun, düzinelerce çocuğun da öldürülmüş olduğunu yayınlayacağını açıklamış. Amerika harıl harıl bu adamın peşinde koşuyor. Bu Wikileaks hı hı. sitesini şey yapan adamın. Garani'de olmuş bu. Ve Guardian gazetesinde Chris McGreal yazıyor. Diyor ki website yani web sitesinde, web mekanında hala hazırlıyoruz filmi. Garani bölgesinde Mayıs 2009'da olan şey diyor yani geçen bir seneyi biraz aşmış bir zamanda. Şimdi tabi kurucusu Julian Assange'i arıyorlar deli gibi ama yayınlamak üzereymiş diye bir e, vahim e, durum var ortada. Pentagon deliler gibi korkuyormuş hı hı. yayınlarsa diye. Çok şey eski bir hacker'mış bu adam. Hı hı. Ve birçok yerde aynı zamanda işletiyor siteyi. Dolayısıyla mahvetsen bile e, tamamen yok edemiyorsun. Wikileaks'i. Öyle bir sistem kurmuş. Ben bunlardan anlamam ama kendisi bu işleri daha iyi biliyor herhalde benden de. Yani çok fazla elimde binlerce binlerce belge ve bilgi var. Yavaş yavaş elimizde hepsini yayınlayacağız filan diyorlar. E, bu da Pentagon'un bir Darbe yapmasın dünya darbesi de yapmasını götürebilir belki bizi. Bu arada da başka bir film de yayınlandı. Ona ne diyorsun? Dün de sözünü etmiştik kısaca. Böyle bir iddia var yani. İsrail'li askerlerin. Mavi Marmara gemisindeki e, Furkan Doğan'ı resmen infaz ettiğine dair görüntüler hı hı. olduğu iddia edilen şeyleri Amerika'yı da ayağa kaldırdı diye bir haber var bugün. Radikal Gazetesi'nde de. Amerika vatandaşı da aynı zamanda Furkan Doğan 19 yaşındaydı galiba. Onun infaz edildiği anı gösterdiği iddia edilen videoyu İsrail'e dava açmaya hazırlanan Doğan ailesi delil olarak kullanacakmış yardımcı doçent doktor Ahmet Doğan babası. Amerika'daki bir hukuk bürosuyla da görüşüyoruz. İsrail devleti ve üst düzey yetkilileri adına hem ceza hem de tazminat davası açacağız demişler. Böyle bir durum var. Yani bir Amerikalı gazeteci. Yani Amerika'nın pek çok gazetesinde yıllarca çalıştıktan sonra kendi internet haber sitesini kurmuş. Dave Lindof Dün kendisi o haberde, onun sitesinde var haber. 21 saniyelik bir görüntü insani yardım götürürken İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda illegal olarak durdurulan Mavi Marmara gemisinde önce dövdükleri Furkan Doğan'ı sonra da yakın mesafeden kafasına ateş ettikleri görülüyor deniyor. Lindorf da şey demiş işte yani İsrail askerlerinin kendileri için hiçbir tehdit oluşturmayan bu kişiyi vahşice tekmeledikleri ve sonunda da çok kısa mesafeden kafasına dört kurşun sıktıkları Görülüyor demiş. Böyle bir durum var. İnsan hakları, insan hak ve hürriyetleri insani yardım İHH İHH'da Gazze'ye yeni filo göndereceğini önümüzde. Bir ay içinde altı ortalığı. geminin daha kalkacağına dair bir açıklaması var. Ee, böyle olacak mı bilmiyoruz. Bu arada bu açıklama İngiltere'de. Ee, yok İngiltere'de değil, nerede gerçekleşmişti? Avrupa Parlamentosu. evet Strasbourg'da, Fransa'da Avrupa Parlamentosu binasında basın toplantısı düzenlemişler. Şu ana kadar altı gemi kaydoldu demişler. Konvoy yola çıkmadan önce gemilerdeki tüm malzemeyi incelemeye de davet etmiş bütün dünyayı. İHA tabii. İngiliz milletvekili Richard Howitt basın toplantısında Associated Press bürosundaki basın toplantısını organize etmiş. Richard Haworth Avrupa Birliği'nin yeni filonun Gazze'ye girmesini sağlama yükümlülüğü olduğunu söylemiş. Bu arada Birleşmiş Milletler'in özel raportörü olan Richard Falk da uluslararası hukukçu. Hı hı. Richard Falk profesör Falk da şey demiş. İsrail'i uluslararası bir soruşturmayı reddetmesi için reddettiği için eleştirmiş ve gayet şüphedeyim demiş. Ee, İsrail'in bağımsız bir soruşturma yapacağı konusunda çünkü zaten dökme kurşun operasyonu yap, konusunda yaptığı araştırma da bu şüphelerimi, kuşkularımı kuvvetlendiriyor demiş. Çünkü orada dökme kurşun operasyonunu hepimiz hatırlıyoruz. Bütün dünya korkuyla hı hı. hatırlıyor ve titriyor. Titreyerek hatırlıyor yani. 1300'den fazla insanın aralarında çok sayıda sivil ve çocukların filan da olduğu bir öldüğü bir operasyon. Operasyon da değil aslında saldırı diyelim. E, oradaki dökme kurşun operasyonu adıyla yapılan olayda en ciddi şeyi ne bulmuş? So İsrail'in yaptığı soruşturmada biliyor musun? Bir İsrail'li askerin bir kredi kartı çalması. Yani kullanılan... mı Hayır bu şeyden dökme kurşun. Ha, dökme da, bütün o. Ha onu yapmışlardı evet o Hı? daha önce... O soruşturmadan tek çıkan şey bir İsrail askerin evet, evet. kredi kartı çalması. <gülüyor> e o zaman da pek inandırıcı olmayacak diyor bu yeni Gazze ye özgürlük operasyonunda yaptığına pek güvenmiyorum demiş. Ya zaten e, e, Avrupa Birliği ülkeleri tek tek ve e, Avrupa Birliği kurumları Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi bile neredeyse ayrıca Bağımsız bir araştırma gerektiğini söylemişti. Ama bağımsız bir araştırma gerçekleşecek mi? Tabii ki hayır. Yani görüntü en azından bunu gösteriyor. Ama kabul böyle. etmiyor zaten İsrail. İşte böyle bir şey olmayacakmış gibi. Ben kendi gibi. araştırmamı yapacağım deyip David Trimble işte bir Danimarkalı bir de şey bir İrlandalı bir de Kanadalı'yı seçti ve bitirdi işi. Şey. Ama folk bu pek geçerli değil diyor. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Açık Gazete'de şimdi birazdan yani 1-2 bir saniye içinde Ankara yürüyüşünde neler oluyor? göz altında kaybedilenlerin yakınları neredeler? Onlarla ilgili bilgi almak üzere Yalçın Ergün Doğan'la konuşacağız. Günaydın. Günaydın Eber Günaydın yol yollarda yakaladınız sizi. Evet nasıl gidiyor Ankara yürüyüşünde? Şu anda, şu anda Bursa'dan çıktık. Yine karşılayan e, kuruluşlarca uğurlandıktan sonra e, Eskişehir'e doğru ilerliyoruz. Yolda araç seslerini duyuyorsunuz. Evet. E, dün Bursa'da e, AK Parti il binası önünde gözaltında kaybedilenlerin yakınları bir basın toplantısı yaptılar ve e, iktidar partisinden Başbakan'dan göz altında kaybedilen yakınları ile ilgili faillerinin bulunup yargılanması yönünde taleplerini ilettiler. E, AKP binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından Bursa poma Fom lapçanında. Bursalı kayıplar Ali Efeoğlu ve Ayhan Efeoğlu kardeşlerin başlarına gelen gözaltında kaybetme öyküleri anlatıldı. Evet. Orada da bir basın açıklaması yapıldı. Gözaltında kaybedilen Bursalı yurttaşların yaşam öykülerini İHA'de İstanbul Şube Eski Başkanı Gülşen yolları okudu. Onun ardından da. Bursa'da gerçekleştirilen 15-16 Haziran'ın anma etkinliğinde göz altında kayıp yakınları bir basın açıklaması yaptı. Medya toplanmıştı oraya. Akşam da Bursa'da konaklanıldı. Bir de şunu söyleyeyim: BDP il merkezinde göz altında kayıplarla ilgili bir belgesel televizyon gösterisi gerçekleştirildi. Kayıp yakınları konuştu. Bugün de şu anda size aktardığım gibi yolda yürüyerek Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Eskişehir'de ilk molamız Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde saat 11'de. Orada yine grup her zaman olduğu gibi çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince karşılanacak. Ondan sonra sağlık müdürlüğü önünde saat 12'de bir basın toplantısı yapılacak. Eskişehir'de yine KESK'te. Göz altında kaybedilenlerin yakınları e, söyleşi yapacaklar. Yakınlarının başlarına geleni eskişehirlerle paylaşacaklar. Evet. Genelde sağlık durumunuz nasıl? Her e, seferinde onu soruyoruz. Abi, e, sağlık durumunu evet, takip ediyorsunuz. E, arkadaşlarımıza da aktarıyoruz. Açık Radyo'nun e, yakın takibi aldığını yürüyüşçileri. E, sağlık problemi yok şu anda. ...bugüne kadar sağlık sorunuyla karşılaşan... ...bir arkadaşımız olmadı. Ben Bak. de yürüyüşçülerle birlikte... E, ...aynı güzergahta hep birlikte yürüyoruz. Siz de iyi gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Gayet Üzerinizde iyi. de beyaz zemin üzerine... ...siyah baskılarla... altında kayıpları unutma yazılı... ...tişörtler var. Herkesin e, başında da beyaz şapkalar... ...boyunlarında da tülbentler. Kimileri şapkaların altına da... ...tülbentleri yerleştirmiş. Çünkü... Ee, yoğun sıcak ve güneş altında yürüyüş zor oluyor. Evet, bugün ee, herkesin ellerinde göz altında kaybedilen yakınlarının fotoğrafları var. Ee, bu yürüyüşte yer almayan göz altında kayıpların fotoğrafları da e, dönüşümlü olarak herkes tarafından ellerinde taşınıyor. Evet, bugün 6. gündesiniz, değil mi? Evet, Ankara yürüyüşü. Bugün 6. günü. Eskişehir'de konaklanacak bu akşam. Yarın sabahta yürüyüşün son durağı olan Ankara'ya erişilecek. Peki yarın sizi orada kimler karşılayacak? olacak? Ne olacak tam olarak? Ee, yarın yarın tekrar program, konuşuruz ama. E, yarınki program e, netleştiğinde, kesinleştiğinde ben size yine bildireceğim. Tamam. E, her zaman olduğu gibi siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, İnsan Hakları Derneği e, karşılayıcılar arasında yer alıyor. Ortada evet. da İnsan Hakları Derneği Başkanı ...ilk karşılamayı yapmıştı. Onu biraz önce söylemeyi unuttum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Gözaltında kayıp yakınlarına gösterdiğiniz... ...ilgiden ötürü katılımcılar da... ...sizlere çok teşekkür ediyor. Onlara da selam. selamlar. selamlar. Hepsine iletiyorum selamlarınızı. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Ankara yürüyüşünde 5. günün izlenimlerini aldık. 6. güne de devam ediyorlar ve kayıp yakınları sağlık durumları da oldukça iyi olarak Eskişehir'e doğru gitmekteler. Saat e, öğlen, öğle civarında Eskişehir'de karşılanacaklar anladığım kadarıyla. Bundan sonra da Ankara'ya doğru devam edilecek. Evet biz açık radyoda Devam edelim açık gazetedeki. Bu arada kayıp yakınlarından bahsetmişken bir diğer e, yakıcı konulardan biri de e, terörle mücadele kanunu mağduru çocukların durumu. E, bu konuda da aslında yeni gelişmeler var. E, dün adalet komisyonunda e, tartışıldı terörle mücadele kanunuyla ilgili değişiklikler. E, bir garip tartışıldığını söylemek gerekiyor. Ee, Adalet Komisyonu'nun MHP'li ve CHP'li üyeleri e, baskı altında olduğunuz için böyle bir şey yapıyorsunuz diye suçlamalarda bulundular. Kime? AKP'li ve BDP'li e, üyelere tutuldu. Yani baskının demokrasilerde gayet normal olduğunu biliyoruz. Eğer dipçikle silahla falan yapılmıyorsa zaten Kabak baskı kuvvet bu. kullanılmıyorsa evet. Ama, amacı da budur zaten. Demokratik şey, böyle bir talep değil? var ve bir adalet talebi var falan filan. Bütün bunların e, böyle başlayan bir toplantıdan bahsediyoruz. İçeriye bakacak olursak e, adalet komisyonundan e, işte ne çıkabileceğine dair asıl sorunu çözmekle ilgili terörle mücadele kanununda e, durumu çözmekle ilgili yeterli Adımların atılmadığı çok açık Hala daha e, güvenlik mantığının Ortada olduğu ve e, çocukların Durumunun ne olacağını ise ikinci Kaldığını söyleyebileceğimiz bir süreç işliyor Yine e, dün bu konuda Aslında çocuklar için adalet çağrıcıları da e, Meclise Gittiler e, Ve bu yasa Teklifiyle ilgili e, Yeni bir iyileştirmenin getirilmediğini Söylüyor çocuklar için adalet çağrıcıları değişen bir şey olmayacak bu yasa teklifiyle birlikte demişler. Ancak çocukların yüzde 30'u dışarı çıkabilir demiş. Adalet çağırıcıları adına konuşan Mehmet Atak. Hmm. Mevcut yasayla şu anda cezaevideklerin ancak yüzde 30'unun dışarı çıkabileceğini söylemiş. Ve bu yasanın adı bile başlı başına zaten düşündürücü, tuhaf. Ataş atan çocuklar yasa teklifi. Yani böyle bir şey... Herhalde bu resmi adı değildir. Değildir ama yani insan, böyle biliniyor olması, böyle konuşuluyor olması bir de yeterince tuhaf ve absürt bir durum değil mi? Çocukların bir kısmının taş atıp atmadıkları hiç belli değil. Ortada bir delil yok. E, taş ise örgüt üyesi olduklarına dair ortada bir delil yok. Ayrıca taş atmanın neden terör olduğunuysa <gülüyor> terör tanımlayan olduğunu... herhangi bir yasa yok. Bunların hepsi e, bu şekilde uygundur diyerek devam eden şeyler... Böyle. Yani yapacak çok da fazla bir şey yok aslında. Bunu tercih ediyorlar. BDP Grup Başkan Vekili Ayla Akat Ata da düzenleme bir torba yasa içinde değil, kamu vicdanında bir rahatlama sağlayacak şekilde çıkılması gerektiğini söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Kemal Anadolu da teklifin alt komisyona sevk edildiğini hatırlatmış ve Mecliste yasaların çoğunluğu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isteğine göre çıkartıldığı görüşün savunmuş, kamuoyu baskısı sonucunda yeniden gündeme gelebildiğini kaydetmiş. Bu da iyi bir şey herhalde. Hı hı. Daha sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı ziyaret etmiş heyettekiler ve gruptakilerin çözüm istedikleri konularda kendilerine yardımcı olacaklarını söylemiş Bahçe Kapılı da. Evet bu da böyle bir e, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili savcılığınca yürütülen Ergenekon soruşturması kapsamında da dokunulmazlıkların kaldırılması için fezdeki hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemişler ve bu amaçla Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanlığı'na başvurmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe. Bu önemli aslında bir yandan. E, çünkü mecliste bir dokunulmazlık e, garipliği olduğunu biliyoruz. Hani kürsü dokunulmazlığın ötesinde bir dokunulmazlık hali olduğunu ve e, aslında bunun kaldırılacağına dair de bir tane laf edilip hala daha kaldırılmadığını da biliyoruz. E, bu tip suç isnafları bunu yapması gerektiğini düşünüyorum evet, ben üzerlerimde. Evet bence de böyle. Doğru bu ama yani bundan önce kaldırılanlara da işte Benzut Yılmaz'ı filan da hepsini hatırlıyorum daha önce. Ama o iyice şey. çirkindi galiba ya. Şu çillerle e, birbirlerini akladıkları olay mı diyorsun? Karşılıklı. Evet. O zaten hani herhalde 20-30 sene sonra daha da kıvamlanmış ve inanılmaz olay olarak falan konuşuluyor olabilir bir yerlerde. Türkiye'deki yakın siyasi tarih konuşulurken. Evet işte böyle ve bu da böyle bir durum. Bir başka konuda da sansüre karşı internetteki sansür üzerine de bir araya gelen bir çeşitli örgütlerin çalışmaları var. İstersen ondan da iki satır bahsedelim. Ee, aslında uzun zamandır Türkiye'de sansürle ilgili e, internette çalışan pek çok örgütlenme vardı. E, bu örgütlenme bir arada hareket etmekle ilgili galiba bir karar almak üzereler. E, i̇letişim teknolojileri derleyin. NetDAŞ, sansüre sansür korsan partisi oluşumu, alternatif bilişim sansüre karşı sözlük zirvesi sansüre yeter kampanyası meşgul sinyali ve yeşillerin de bulunduğu örgütler e, bir platformla eylem hazırlığına geçmişler. Ve e, diyorlar ki artık e, kaygı verici biçimde yoğunlaştı ve katlanılmaz boyutlara ulaştı bu internet sansürü e, diyorlar. Ve ilk platform toplantısı da bu arada e, 19 Haziran'da gerçekleşecekmiş. Saat 1'de başlayacak 5'e kadar devam edecek Kadirası Üniversitesi'nin Cibali yerleşkesinde. E, ve bir eylem kararı alınacak gibi görünüyor bir eylem planı oluşturulacak bu toplantıda ve ne olup biteceğini ondan sonra göreceğiz gittikçe Türkiye'de hakikaten bu garabet hal daha fazla can sıkan ve daha fazla insanı bir araya getiren bir durumda yaratıyor herhalde eninde sonunda bu iş bitecek diye bekliyoruz ama uzun süredir de bitmedi <gülüyor> o da işin diğer boyutu ve ayrıca yani elbette vergi konusunda bakanın söylediği işte şey karşı bu YouTube daha doğrusu Google'a filan söylediklerinde yok, şirketi var şirketi yok gündemde falan ya falan. onların haklı olup olmaması da ayrıca tartışılmalıdır yani burada vergi deyip ödemediği vergi kaçır, kaçırıp kaçırmadığı ayrıca tartışılmalı ama bütün bunların internetteki sansürle hiç sansürle alakası yok alakası yok. asıl bence onun üzerinde durulması gerekiyor yani bakanın Böyle bir şeyi kullanarak eğer vergi kaçırıyorsa bunun başka bir mücadelesini yürütmesi bu konuda. Da zaten mevzunun başlangıcı bu değil ki. Yani evet. tamamen hedef saptırma bu. Çünkü e, zaten başlangıç şu. Atatürkçü Düşünce Derneği gidiyor ve e, şikayette bulunuyor ve bu şikayet üzerine mahkeme kapatıyor. Yani Türkçesi bu bu kadar basit. Hani e, niye kapalının cevabı? Hukuken bu. Yani bakanın anlattığı hikayelerin doğru ya da yanlış olması, perspektifinin doğru ya da yanlış olması... ...Türkiye'nin pozisyonunun haklı ya da haksız olmasının e, sitenin kapatılmasıyla hukuken bir ilgisi yok. Ama tabii bu anlatılanlar çok daha kolay anlatılabiliyor. Çünkü yoksa ne diyecek çıkıp bakan? Evet sansürlüyoruz beğenmediğimiz içerik var mı ötesi mi diyecek diyemeyeceğine göre evet. böyle bir şeyler diyecek tabi. Evet Danıştay Başsavcısı mıydı? Tansel Çölaşan Atatürk'lü evet. Düşünce Derneği'nin başına gelmiş yer güç ee, yani Atatürkçü düşünce derneği de bu konuda gerçekten ilginç bir tavır sergiledi. Biz kapatılmasını istemedik, sadece içerikle ilgili şikayetti dedi. Zaten bunu yaptığında bu oluyor falan gibi böyle hani düz bir mantık var ortada ama herhalde düşünemediler nereye varacağını ki böyle bir açıklama yapıyorlar. Ee, yani kimsenin suçu yok ee, suçlu sonuç olarak e, YouTube mesela böyle bir yere varıyoruz. Ee, bizim de suçumuz var kullanıcılar olarak orasını hiç bilemiyoruz böyle ama yani. Onun cevabını ben söyleyeyim mi sana? E lütfen var da cevabı. Sen onu daha iyi bilirsin. <gülüyor> Değil mi? Bir süre bunu söyledikten sonra sonunda ben de bunu düşünmeye başlayabilirim. Sen evet yaptım ama. ne olduğunu daha iyi sanırım. Daha iyi bilirsin. Sana böyle söylemezler miydi küçükken? Ee, ya ben daha çok bunu söylediğinde dava geldi aklıma kafkanın. Hani yavaştan yavaştan <gülüyor> insan ikna olmaya başlıyor. Evet herhalde bir halt ettik yoksa niye bunlar olsun canım diye. Ee, bizim de varsa bir hatamız... ...özür diliyoruz, barışalım... ...yani hani bir şekilde ortayı bulalım... ...açalım değil mi YouTube'u... ...falanı evet. filanı... tabii YouTube değil bu arada... ...YouTube simgeleştiği için böyle söylüyoruz ama... ...kaç olduğu sayısının tam belli olmayan... ...iki bin ol. siteden bahsediyoruz... Evet. Ee, ...yani onlarca... ...onlarca... E, ...haber sitesi... ...yüzlerce, binlerce pornografik... ...veya erotik site... ...bunların ne, ha, ne hakla kapattıkları belli değil... ...ne çocuk pornosu, ne bir şey... Ee, ama fark etmiyor müstehcen e, olanları da kapatma hakkı var devletimizin neye bakıp neye bakmayacağını insanların devlet baba karar veriyor sağ olsun bize de işte efendi çocuklar olarak oturmak kalıyor evde İyidir evet bence burada bir e, müzik dinleyerek ara vermenin tam e, zamanıdır bazı şeylere hiç girmeyelim bu sıralarda daha iyi Vakit oh. geçtikçe biraz daha netleşiyor ortada bir e, yaylım ateş çatışma var ama e, herhalde biraz daha bekleyip nereye varacağını görmek daha mantıklı bütün bu tartışmanın içinde e, yer yara, almaktan öte kafanın içine bu tartışmaları almaktan daha iyidir dışında kalmak gibi geliyor bize. Neden bahsediyoruz derseniz e, anayasa referandumu yapılabilir mi anayasa mahkemesi ne yapmalı bu konuda? bizim pozisyonumuzun ne olduğuna dair aslında üç aşağı beş yukarı değil gayet net biz zaten söyledik bundan öte tartışmanın da çok alemi olduğunu düşünmüyoruz veya bunun herhangi bir demokratik hizmet olduğunu düşünmüyoruz o yüzden biraz daha netleşsin zaten evet. hep birlikte herhalde ya referanduma gidiyor olacağız ya da anayasa mahkemesinin kapısında bilmiyorum bir şeyler olacak herhalde evet darbeye gitmeyelim de nereye gidersek gidelim onu soyla konuş <gülüyor> <gülüyor> Baros öyle demiş mi dememiştir canım dememiş aslında adam ama e, değilim eğilim muhabiri ya kesin böyle demek istiyordur deyince e, hürriyetin muhabiri daha da dayanamayıp diyor canım diyor diye devam eden haberler yapıyor e, fantezi dünyamız geniş neyse ki özellikle böyle konularda. Evet, biraz daha bu anayasa ve Efendim meselesini daha sonraya bırakalım. Ben bu arada şeyi soracağım, bir artık biliyorsundur diye. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki naylon üyeler ne oldu? E, vallahi haber yok ya galiba onlardan. Bana bir şey gelmedi. Yani işlem hukuksuz deniyordu. Listede kaç isim varsa üyelikleri düşer demişti Tarhan Erdem. Ben bekliyorum hala. E, bekle. mi? Be bekleyebiliriz tabii. <gülüyor> Peki, ara verdik. Have you ever <gülüyor> passed the corner of grand Where a little has a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 Pops the boogie woogie rag, Chattanooga shoe shine boy. Mmm, listen let him go. Mmm, don't that tickle you?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 The Boy The Chattanooga shoe shine Boy Red Foley ve arkadaşlarından dinledik Chattanooga shoe Shine Boy Clyde Julian Foley ya da çok daha iyi bilinen adıyla Red Foley bugün doğmuştu 17 Haziran 1910'da ve 1968'de 58 yaşında hayata veda etmişti. Çok önemli bir şarkıcı müzisyen ve orkestra şefi country dalında da ve başka böyle swing döneminde de oldukça önemli parçalara imzasını atmış olan bir müzisyen pek çok ödülü de var. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık rahat. Hasan Ersal'da ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Abi Ömer. Ha, Avrupa, bir, Avrupa ve Amerika ilişkileri üzerinde Avrupa Birliği-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri üzerinde konuşalım diye konuşmuştuk. Evet, e, geçer sene <gülüyor> e, hatırlayacaksın e, bu kriz karşısında e, işbirliği yapalım, beraberce hareket edelim, işte düzenlemeler yapalım plan e, e, şeklindeki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 farklı yerlere gidiyorlar. O yüzden de herkes kendi işini kendi yapmaya başlıyor. Şimdi bu böyle bir durum var o<td>. O yüzden söylenen iki lafta doğru. Yani dünyada bir işbirliği havası yok. Bu da doğru. Ve Avrupalıların geçenlerde işte Avrupa Merkez Bankası'nın yetkililerinin çeşitli yönetim kurulundaki kişilerin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 bu nereye gider diye sorarsak... Evet, şimdi de onu konuşmamız lazım <gülüyor> tabii. Çünkü asıl e, önemli olan o bu belirsizliğin içinden nasıl bir e, sonuç çıkacağı yani. Şimdi e, burada bir e, karamsar görüş var. Şu ara çok popüler. Değil mi? E, gazetelerde okuyoruz. Bu Avrupa Birliği batıyor. Yani şeyde. E, böyle olduğunu sanmıyorum.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 bu işin biraz dışında, dışında duruyor. Bu, bu ikisi anlaşamıyorlar aslında. Yani son e, toplantıda e, değil mi e, e, Bayan Merkelle e, e, Başkan Sarkozy bir araya geldiler. E, bir yın konu var ortalıkta. E, bu konular konuşuldu. Yani bunları ben şöyle iki başka altında söyleyeyim. Fransa Avro bölgesindeki sorumlu ülkelerin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 E, toplantının sonunda ne karar aldılar? Herkes bir şey söyledi. Baktım, baktım. Hiçbir şey ben anlamadım. Bir Avrupa İktisadi Hükümeti kurulsun diyor. Ee, Avrupa İktisadi Hükümeti mi? Evet. E, şimdi ne e, demek bu? bu? bu, bu e, işte yani bir daha bir koordinasyon sağlayacak şu şey varmış. Ya. Bu şuna benziyor. Senden ben birbirimize e, küstüğümüz için e, şey şey e,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 bir miktar kurtarıldı görüntüde. Bir takım Blackwater gibi şeyler, paralı askerler falan kullanıldı ama bir şeyler yapıyormuş gibi göründüler sonunda. Burada o da yok. işin ilginç tarafı yani ipiden aldıkları bir 20 milyar dolarlık fon vaadi dışında bir şey görünmüyor ve gittikçe büyüyen bir bütün dört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 sayesinde kaybettiklerimizin anısına diye ve bir haç dikmişler. Ruhumuz yazıyor haçın, haçın üstünde. Yani ağır bir şey var. Evet. Şimdi çok sağlam hesap yapılmış olamaz diye düşünüyorum. Birbirine sonra daha iyi çıkar ama bunun sadece iktisadi zararı hesaplandığında çok büyük bir rakama gelecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri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 Şimdi bu soruna yönelmekle Amerika uğraşırken e bu arada dünyanın işte önümüzdeki dönemindeki işte ortak bir ben şeyi falan konusunda yani görevlerini formal görevlerini yaparım ondan sonra pek de asılmaz nitekim e, bana hava öyle gibi geliyor. Şimdi bunun da bir tehlikesi var. E, çünkü bu krizi eee çöz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 e şimdi böyle bir ortamda herkesin tedirgin olduğu bir yerde ne piyasalar e, doğru dürüst çalışır ne de ileriye yönelik bir düzenlemeyi herhangi bir ülke kendi kamuoyuna rahat anlatabilir. Yani gittik biz Çinlerle anlaştık şöyle yaptık dediğimizde diyelim ki yaptı Amerika. E, gelip Amerikan kamuoyuna e, bunu anlatamaz. Çinliler de anlatamaz. O kadar dertleri varken şimdi ortalıkta e, gitmişler de bundan bilmem kaç yıl sonra dünyada şeyler nasıl olmuş niye bundan uğraşıyorlar, eleştirisini alacak. O yüzden durum sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. Türkiye açısından da bir şeyi altını çizmek istiyorum. Türkiye'de ekonomi iyi mi kötü mü falan çok tartışılıyor. Ya, laf ediliyor tartışılırsa bile. Şimdi Türkiye ekonomisinde bir şeylerin kötü gittiğini geçen seneye oranla falan söylemek çok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 Evet, Hasan Ersin'in ardından bir ara vereceğiz. Sonra da bir konuğumuz olacak, onu da hemen belirtelim. Gazeteci, yazar Hasan Cemal'le yeni yayınlanan kitabı Türkiye'nin asker sorunu. Ey asker, siyasete karışma. Alt başlığıyla Doğan Kitapçılık tarafından yayınlanan yeni kitabı üzerinde. Bir dokuz buçuktan sonra konuşma fırsatımız olacak ve askeri vesayet meseleleri üzerinde laflayacağız. Şimdi, evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'dan takip ettiğiniz, ettiğimiz, biz de yürütmeye çalıştığımız Açık Gazete programında biraz önce de sözünü ettik. Konuğumuz var Hasan Cemal, son kitabı Türkiye'nin asker sorunu.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 Ee, ne bileyim e, kişiyi askerlikten soğutma diye hı hı. işte şu diye bu diye derhal de dava açılabilirdi. Ee, bunlar artık olmuyor yani bir yerde e, bu geçti. İkincisi bizim gibi birçok insandaki iktafa tabii asker sorunu dile getirilmiyor yani belki bir kitap adı olarak ve sorun olarak asker sorunu bir ilk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 fakat birinci ordu komutanı e, geliyor genelkurmaya genel kurmaya ve diyor ki İsmet başı olacak biz karar aldık peki İsmet başı olsun diyorlar <gülüyor> gidiyorlar. Mesela. Ondan sonra da hep öyle devam hep etmiş öyle, 61'de devam de, öyle. de öyle 73'te de öyle evet. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. yani biz asker olarak karar veriyoruz bu cumhurbaşkanı bu evet. olacak. Zaten şeydir, şeyde e,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 hiçbir sakınca görülmeden ayaklar evet. altına alınması mümkün hukukken ve hukuka uygun olduğu iddia edilerek yani evet. ayaklar altına evet, alınması. Yani bunu mesela şimdi ilginç olan o 367'yi e, <gülüyor> Halk Partisi de destekledi, Anayasa Mahkemesi'ne evet. götüren o arka planda asker ve yüksek yargıya yani Anayasa Mahkemesi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 Yayın mı Öyle Evet. Olmuş. Sezgisel evet. olarak tabi bir şey yoktu. Ben şey, ama... Benim benim geçmiş deneyimim tecrübem vardı. Yani hatırla sen de o zaman e, siyasal bilgilerdeydin, Ankara mülküdeydin. Hepimiz oralardaydık. Yani 1970 ya da 71'di Mustafa Kuseyri kendi arkadaşı tarafından kaza e, sonucu devrimci genç öldürülmüştü. Onun üzerine bütün Ankara'yı biz harekete.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 şeye düzleme getirildi. Şimdi bu sivil dikta üzerine bir parçacık daha konuşalım. Buradan da belki sivil anayasa eee evet. geçiş de bir bağlantı kurabilir. Hala gündemde şiddetle tartışılan noktalardan biri işte bir dünya çapında anayasa hukukçusu Arato. Arato mesela şey deniyor diyor bugünkü daha Cumhuriyet evet. gazetesinde işte böyle saç bir şey olmaz bu anayasaya müdahale edilmez kaos olur falan demiş. Yani bu o, sivil diktat kavramı nedir? Henry, Henry Barkey bir kere şey demişti, sivil diktat dediği şey zaten sivillerin şeyidir, demokrasinin tanımıdır demişti. Biraz proleter diktatörlüğü gibi bir şeye benziyor galiba oradaki. Valla orada ya. onu yapanların da e, tam ne yediklerini e, görmek mümkün değil. ama şunu söylemek istiyor, istiyorlarsa deniyorsa deniyor ki deniyorsa ki kardeşim.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 Böyle dersen kardeşim o zaman unut gitsin yani unut gitsin şu aç şunu unut gitsin. Yani Türkiye'de sadece askeri yönetimler anayasa yapabilir yüzde 47 oy alıp gelmiş bir parti anayasayı değiştiremez. Bunun hiç savunulacak bir yanı yok. Ha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 hep aklıma o takılır. Şeyde yarı başkanlık sistemi Fransa'da getirilmek istendiği vakit Döngol ve o çizgideki siyasi hareket tarafından sosyalistler ve liderleri şey, Mitterand en başta olmak üzere işte bunu sosyalistleri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 Yani, evet yani bu kitapta da yer yer gözüküyor işte bu ünlü şey lafı var askerlerden de yapılmış e, alıntılar da var ben demokratım ama evet. bir yere kadar diyor Şener Er Uygur da söylüyor başkaları da hepsi söylüyor demokrat hepsi zaten. Herkes yani, demokrat herkes demokrat bir yere kadar <gülüyor> evet. diyorlar ya yani ondan sonrası bu olmaz yani e, bu, halka halka hiçbir zaman güvenmiyoruzum Halil Halil Bektaş'ın güzel bir e, Lafı var yani asker Türkiye'yi, Türkiye toplumunu hep bir türlü büyüyemeyen çocuk olarak muamele etmiştir diye. Yani hakikaten o. yok kardeşim sen buna karar veremezsin tam oraya kadar dur bundan sonrasına ben karışacağım yani nasıl karışacağız sen nasıl Yoksa başını örtersin evet. şeyden kaça yani kurtulur. Şimdi burada burada mesele demokrasi olun. ve özgürlük korkusu yani evet. ben şeyi biliyorum mesela e, Sabancı Üniversitesi'nde bir Komutanın e, oğlu okuyor ondan sonra e, yüksek komutanın e, ve o üniversiteyle ilgili bir yöneticiye diyor ki hakikaten çok iyi üniversite Sabancı üniversitesi şöyle böyle ama diyor çok fazla özgürlükçü yetiştiriyorsunuz çocukları bu kadar da fazla diyor. Yani, yani çok gerçek tipik bir, bir şey, demokrasi korkusu evet. ve hatta bu işte...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 kırmızı çizgilerimizi çekelim onların harekat alanını sınırlayalım Öyle devam etsin bu oyunu ama etmiyor yani demokratikleşme diye bir şey var seni de o demokratikleşme rejim içinde bir yere indirgiyor. İşte Avrupa'da neyse burada da sen öyle olacaksın asker olarak o yüzden ey asker siyasete karışma sloganı evet. bence önemli bir <gülüyor> <Öyle> önemli. <gülüyor> Peki bu belki de artık bitiriyoruz da zaten ama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 Açık gazete.